28. Bölüm Mekke'nin ıssız bir köşesi. 30 yaşlarında terbiyeli, utangaç bir delikanlı. Hz. Ebu Bekir'in söylediği sözleri can kulayla dinliyor. Baş, baş yapılan sohbet bir zaman devam etti. En sonunda el sıkıştılar. Ayrılırken Hz. Ebu Bekir, bu bir sır olarak kalmalıdır ey Osman. Vallahi seni hayra davet etmiş bulunuyorum. Söylediklerimi iyi düşün, dedi. Ayrıldılar. Affanoğlu Osman, zihnini sarsan, düşünce hududunu açıp genişleten bir teklifle karşılaşmıştı. Bu putlar cansız varlıklardır. Kimseye fayda vermezler. Zarar veremezler. İyice düşün. Sözlerimin doğru olduğunu anlayacaksın.'' ''Evlerimizin temelinde kullandığımız taşlardan, dağlarda, vadilerde bulunan taşlardan hiç farkı yoktur bu putların.'' demişti. Düşünen insanın bir başka neticeye varması imkansızdı. Sabahleyin Ebu Bekri buldu. ''Beni Muhammed bin Abdullah'ın yanına götür.'' dedi. Hz. Ebu Bekir, samimiyetine güvendiği gençleri birer birer görmeye ve onlara büyük hakikati anlatmaya başladı. Onlarla görüşüyor, putlar hakkında konuşuyor, bir tek Allah'tan başka hiçbir mabudun bulunmadığını anlatıyor, daha sonra onda iyi manada bir değişiklik gördüğü takdirde Muhammed Resulullah'tan bahsediyordu. Zübeyir bin Avvam, Ebu Bekir'in görüştüğü ikinci gençti. Ona da Osman'a anlattıklarını anlattı. Zübeyir, öteden beri sevdiği saydığı Ebu Bekir tarafından anlatılanların şer olduğunu hiçbir zaman düşünemezdi. Kaldı ki Ebu Bekir'in peygamber olduğunu söylediği Muhammed bin Abdullah'ı pek yakından tanıyordu. Çünkü anası Safiye, Muhammed bin Abdullah'ın halasıydı. Arada yakın bir akrabalık vardı. Ama akraba olmak yetmedi sübeyre. Eskiden beri alışa geldiği, atadan dededen yüzyıllardır sürüp gelen hayat, her şeyle terk edilecek, bir daha dönünmemek üzere arkada bırakılacaktı. Kolay bir iş değildi. Bugüne kadar deli olmadığına yüzde yüz inandığı pek çok insan, tek sözüyle yüzlerce kişiden meydana gelen kabileleri harekete geçiren reisler, şairler, hatipler, edipler. Hep bu yoldan gelip geçmişler, bu putların önünde başlarını eğmişlerdi. Onların kabul ettiklerini reddetmek, onların mabut edindiklerini değersiz bir taş saymak kolay değildi. Böylece saatler geçti aradan. Ben akıllıysam neden aklımı kullanmayayım? Birden şimşek gibi çakan bu düşünce, eskiye bağlı kalma yerine, aklı hakem yapma, onun doğru bulduğunu kabul etme tarafına güç kazandırdı. Putları ilah kabul eden inanç çökmeye başladı. Ebu ikinci defa buluştuğu zaman artık putlar gözünde birer taş kesilmiş, donuk ve cansız birer varlık olmuşlardı. ''Beni dayımın oğluyla görüştür ya Ebu Bekir'' dedi. Bir müddet sonra Hazreti Hatice'nin iman meşalesini tutuşturduğu evde Zübeyr bin Avam denilen bir genç, gönlünün derinliklerinden kopup gelen ve ömrü boyunca bağlı kalacağı değişmez hakikati her kelimesi üzerinde dura dura tekrarladı. Eşhedü en la ilahe illallah... Nebiler serverinin doğduğu geceyi hatırlayanlar. O gece Amine'ye hizmet için gelmiş olan iki kadından birinin Şifa Hanım olduğunu bilirler. Şifa Hanım, Fil hadisesinden 10 yıl sonra bir oğlan çocuğu doğurmuş, adı da Abdü Amr konulmuştu. Abdül dedikleri de oluyordu. Acı tatlı bin türlü hatırayla birbirine katlanan yıllar Abdü Amr'ı 30 yaşına getirmişti. Hayatının en verimli, en tatlı yılları olması lazımdı bu yıllar. Bir gün şahsına büyük hürmet duyduğu bir ticaret sahibi tarafından düşünmeye davet edildiğinde elini alnına koyma mecburiyetini hissetti. Olur ya Ebu Bekir, bu konuyu düşüneyim, dedi. Resulullah Aleyhisselam, can yoldaşı Ebu Bekir'le birlikte Abdi i Amr'ı karşısında görünce, pek memnun olmuştu. O da inanmak, hidayet ve saadet yoluna girmek üzere gelmişti. O da şehadet kelimelerine söyledi, küfür ve inkar yolunu bir daha hiç düşünmemek üzere terk etti. Senin ismin Abdurrahman olsun. Peygamberlerin en büyüğü verdi bu ismi ona. Sevdiği bir ismi, daima sevece, dünya ve ahiret yoldaşı tanıdığı bir gence vermişti. Yıllar sonra bile severinin dilinden isimlerin en güzeli Abdullah ve Abdurrahman'dır sözünü duyduğu zaman, kendisini abdi amr olmaktan kurtaran ve Abdurrahman olma şerefine ulaştıran Resulullah'a sevgi dolu gözlerle bakacaktı bu genç. İsmiyle birlikte her şey değişmişti onun. Bütün varlığıyla köhne eskiden mükemmel yeniye geçmişti Abdurrahman. Abdurrahman bin Av. İman yolunda kardeş olduğu insanları tanıdı. Bunlar henüz bir elin parmaklarının sayısını aşmış değildi. Peygamber Efendimizin evinin dışında olmak üzere Ebu Bekir, Osman, Zübeyir ve kendisi. Bu sayıya Zeyd ve henüz bülü uçağına ermemiş bir çocuk olan Ali dahil değildi. Onlarla birlikte altı kişi oluyorlardı. Koca dünyada, dünyanın asıl sahibine inanan onu inkar etmeyen, mülkün de ona eş tutmayan altı kişi. Abdurrahman abdest almasını, namaz kılmasını öğrendi. Namaz kılarken neler okuması lazım geldiği tekrar edile edile ezberletildi. Bundan böyle hayatı boyunca her namazın her rekatında okuyacağı tenbih edilen Fatiha suresini, peygamber Ziya'nın Zişan'ın dilinden dinledi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdolsun alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, din gününün sahip ve maliki Allah'a. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru olan yola, kendilerine nimet verdiğin insanların yoluna ulaştır. O yolda sabit ve daim kıl dalalete düşenlerin, gazaba uğrayanların yoluna değil. İleride Allah Teala'nın tayin edeceği vakte kadar kimselere bir şey çıtlatılmayacak, insanların gördüğü yerlerde namaz kılınmayacaktı. Daha sonra saat bin Ebu Vakkas Müslüman olma şerefini elde etti. Halid bin Zahid bin Az uyandığı zaman kalbinin şiddetle çarptığını hissetti. Bir rüya görmüştü. Bu rüya hakkında görüşme yapmak üzere çıkmıştı evinden. Hayrola ey Halid nereye? El emini görmeye gidiyorum ya Ebu Bekir. Ne yapacaksın? Bir rüya gördüm. Onu anlatacağım. Sana anlatmakta fayda umarım. Beraberce Resulullah Aleyhisselam'ın evine doğru ilerlemeye başladılar. Korkunç bir uçurumun kenarındaymışım. Tanımadığım biri tarafından itildim. Kurtulacak gibi değildim. Bu arada birden el emin Muhammed bin Abdullah geliverdi. Belimden kavradığı gibi çekti ve kurtardı. Ona bu rüyamı anlatıp neler söyleyeceğini dinleyeceğim. İyi edersin ey Halit. İhtimal ki Allah Teala senin hidayetini dilemiştir. Halit bin Said Yeni bir dinin tebliğ edilmekte olduğunu ve düne kadar el-emin Muhammed bin Abdullah diyebildiği insanın peygamber olarak vazife aldığını yolda Hazreti Ebu Bekir'den dinledi. nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Eccad denen yerdeydi. Bizi neye davet ediyorsun ya Muhammed? Sizi Allah'tan başka hiçbir ilahın bulunmadığını ve Muhammed'in de Allah'ın peygamberi olduğunu tasdik etmeye. Şimdiye kadar taptığınız, duymaz, görmez, fayda ve zarar veremez olan putları terk etmeye davet ediyorum. Ben şehadet ederim ki getirdiğin din haktır. Sen de Allah'ın Resulüsün. Daha sonra harit gördüğü rüyayı anlattı. Kısa kelimesinden daha kısa. Kısalıyla yarış edercesine zayıf, kara kuru bir çoban, bir gün koyunlarıyla dolaşırken iki kişiyle karşılaştı. ''Kimin çobanısın sen?'' ''Ukbe bin Ebi Muayet'in çobanıyım.'' ''Bizim içeceğimiz kadar sütün var mı?'' ''Evet var ancak ben çobanım, süt içirmeye de yetkim yoktur. Bana tanınan emniyeti bozamam.'' ''Peki bize sütü sağlamayan bir koyun gösterebilir misin?'' Çoban sürüden bir koyun çekti. Bu sağ dedi. Nur yüzlü insan koyunun bacaklarını ayırdı. Dua etti. Birden memelerden süt damlamaya başladı. Diğer adam bir kap istedi. Çoban yanında taşıdığı toprak çanağı uzattı. Süt sağladı. Önce sağın adam içti. Sonra arkadaşına verdi. Daha sonra sağlan süt çobana takdim edildi. Hepsi içip bittikten sonra memeler yine eski haline dönüverdi. Sanki biraz önce sağlan memeler değildi. ''Ey yüce kişi! Bu koyuna neler okudunsa onları bana da öğretir misin?'' dedi. ''Adın nedir senin?'' ''Adım Abdullah'tır. Mesud'un oğluyum. Seni bir tek Allah'ın varlığına inanmaya ve putları terk etmeye davet ediyorum.'' Resulullah Aleyhisselam bunları söylerken, Abdullah bin Mesud'un başını okşuyor. Allah sana merhametiyle muamele buyursun. Kulluğunda devam nasip etsin. Sen öğrenebilecek bir gençsin diyordu. Abdullah şehadet kelimelerini söyledi. Artık iman ordusunun vücutça pek zayıf ama sarsılmaz imanlı bir neferi olmuştu. Müminlerin sayısı... 10 kişiyi bulmuş değildi. Daha sonra Talha bin Ubeydullah, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ebu Seleme, Erkan bin Ebi Erkan, Osman bin Mazun, Ubeyde bin Haris bin Abdülmüttalip, Müslüman oldular. Bir zamanlar Yemen taraflarından gelip, Mugiroğullarına sığınan Yasir, Orada Mugiroğulları tarafından Sümeyye isimli bir cari ile evlendirilmiş, bu evlilikten Ammar ve Abdullah adını verdikleri iki çocuk doğmuştu. Aradan yıllar geçti ve çocuklar delikanlılık çağlarına ulaştılar. Bir gün Ammar Mekke sokaklarında gezip dururken bir kişinin Muhammed bin Abdullah'tan bahsettiklerini duydu. Konular ilgi çekiciydi. Bizzat kendini görmek istedi araştırdı. Nihayet Erkan bin Ebil Erkam'ın evinde bulunduğunu öğrendi. Görüşmek üzere evin önüne geldi. Suheyb bin Sinan Rumi de oradaydı. ''Burada ne yapmak istiyorsun ey Suheyb?'' ''Senin yapmak istediğin nedir ya Ammar? ''Ben içeri gireceğim ve Muhammed Emin'in sözlerini dinleyeceğim. Benim düşüncem de odur.'' Beraberce içeri girdiler. Maneviyat aleminden gelen ve Muhammed bin Abdullah'ın dudaklarından dökülen kelamı dinlediler. Her yönüyle güzel buldular. İkisi de şehadet getirerek iman dairesine girdiler. Akşama kadar Erkam'ın evinde kaldılar ve çok geçmeden Ammar'ın babası Yasir, annesi Sümeyye ve kardeş Abdullah da Müslüman oldu. Böylece aile efradı tamamen iman etmiş, gönüller ailece Resulullah'ın gösterdiği hedefe yönelmişti. Kısa zaman sonra Osman bin Maz, iki kardeşini ellerinden tutup getirdi. Kudama ve Abdullah, ağabeyleri gibi iman ve İslam şerefine ulaştılar. Büyük peygamber, Hazreti İbrahim'in tevhid dinini aramak üzere yola çıkan, fakat bu emeline kavuşamadan ölen Zeyd, bu günlere kavuşsa kim bilir nasıl bayram ederdi. Ama takdirini önüne geçme hakkı hiç kimse için tanınmamıştır. Zeyd'in küçük yaşta bırakıp gittiği oğlu Said yetişmiş, sessiz, sakin, terbiyeli bir delikanlı olmuştu. Amcası hatta ona göz kulak olmuş, kızı Fatıma'yı ona vermiş, Said'in kız kardeşi Atike'yi de oğlu Ömer'i almıştı. Böylece Said, Ömer'le karşılıklı olarak enişte kayınbirader olmuşlardı. Fakat eniştelerden biri alabildiğine yiğit ve hırçın, diğeri olabildiğince sakin ve sessiz. Said, bir gün kendini hakikat aleminden gelen bir davetin karşısında buldu. Allah'tan başka hiçbir mabut bulunmadığına inanması teklif edildi. Haklı bir teklifti bu. Babası, işte böyle bir teklifle karşılaşabilmek, Allah'a giden en doğru yolun mürşidine kavuşabilmek için sayıya gelmez çileye seve seve katlanmıştı. Hakka ve fazilete çağıran bir davete uymamak olamazdı. Kısa zamanda hanımı Fatıma'nın gönlünde de iman nuru parladı. Böylece genç evliler beraberce şehadet getirdiler. Müslüman olmanın zevkini taktılar. Bu arada Hazreti Ebu Bekir, kızı Esma'nın Müslüman olduğu müjdesini getirdi. Habbab bin Eret, Ümeyr bin Ebi Vakkas, Mesut Elkari, Selit bin Amr, Ayyaş bin Ebi Rebiya ve hanımı Esma, Hunis bin Caş şehadet kelimelerini söyledi ve Müslüman oldu. Ebu Talib'in oğlu ve Hazreti Ali'nin abi Cafer, onun hanımı Esma bin Umeys, Hatip bin Haris, hanımı Fatıma bin Mücellel, Hatip'in kardeşi Hattab bin Haris ve hanımı Fükeyhe bin Yeser, Mamer bin Haris, Osman bin Mazun'un oğlu Sahip, Muttalip bin Eser, Hanımı Remle, Nuaym bin Abdullah, Amir bin Füheyre, Hatıp bin Amr, Utbe bin Rebya'nın oğlu Ebu Huzeyfe, Vakıb bin Abdullah. Bunlar, gizli davet günlerinde Müslüman olanlardır. Peygamber aleyhisselam inen ayetleri, unutulmasın, ve muhafazası kolay olsun diyerek yazıyordu. Yazılanlar elden ele dolaşıyor, arzu edenler bu ayetleri ezberliyordu. Vahyin iniş zamanında Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam zihninde tutamama korkusuyla cibril Emin'le birlikte okumaya ve ezberlemeye çalışıyordu. Yüce divandan gelen emir onu sadece dinlemeye memur etti. Kur'an'ı acele kavrayıp ezberlemen için dilini kıpırdatma, onu göğsünde toplamak ve okutmak şüphesiz bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et, sonra onu açıklamak ve beyan etmek de bize aittir. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonraki durumu anlatırken şöyle diyordu. Vahiy hali benden sıyrılır. Bense onu ezberlemiş olurum. Bir başka sözü de şu. Sanki kalbime kitabın yazıldığını hissediyorum. Geriye kalan vazife bu ayetleri insanlara tebliğ ve beyan etmekti. Aydınlığa Doğru programımızın 28. bölümünü dinlediniz.